Hamdulillah, alhamdulillah, wa salatou wa salamu ala Rasulillah Muhammad ibn abdillah. wa ala alihi wa sabbih, wa man istan bi sunnethi wa hatta bi huda. Amma bagd. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd olsun. Peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına ve onun yoluna, sünnetine uyanlara salat ve selam olsun. İmam Muhammed İbn-i Rahimahullah'ın mübarek ve azim risalelerinden bir tanesi olan kitab Tevhid'i okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen haftaki meclisimizde babu Men hakkakat tevhide cennete bi hisab Tevhidi tahkik eden hesapsız olarak cennete girer. Babına başlangıç yapmıştık. Bu hafta inşallah bu babı tamamlayacağız. Geçenki meclisimizde bu babın başlığında geçen tevhidin tahkik edilmesinin ne demek olduğu üzerinde konuşmuştuk. Üzerine böyle büyük, böyle azim bir ecrin vaat edildiği, hesapsız ve yani azapsız olarak cennete girmenin üzerine terettüp ettiği bu büyük amel, yani tevhidin tahkik edilmesi, onu yani tevhidi, şirk, bidat ve masiyetlere devam etme şaibelerinden arındırmaktır demiştik. Tevhidin tahkiki, Tevhidi şirkten, bidatlerden ve masiyetlere, günahlara devam etmekten, istimrar etmekten arındırmak, bunlardan temizlemek demiştik. Tevhidin tahkiki, vacip olan tahkik ve müstehab olan tahkik diye iki kısma ayrılır. Bunu beyan etmiştik. Vacip olan tahkik için ve müstehab olan tahkik içinde bazı fiiller ve bazı terkler gerekir. Bunu beyan etmiştik. Tevhidin vacip olan tahkiki için gerekli olan fiiller farzların yerine getirilmesi. Tevhidin vacip olan tahkiki için terk edilmesi gereken şeyler nelerdi? Şirk. Şirkin küçük olanı. Küçük şirk. Zira dedik ki büyük şirkin terk edilmesi tevhidin tahkiki için değil tevhidin aslını gerçekleştirmek için bir şart. Küçük şirkin terk edilmesi sonra masiyetlere istimrar etmenin, devam etmenin terk edilmesi ve bidatlerin terk edilmesi. Bu fiili ve bu terkleri yerine getiren kimse tevhidini kendisine vacip olan şekliyle tahkik etmiş olur. Tevhidin müstehap olan tahkiki içinde yine bazı fiiller ve bazı terkler gerekir demiştik. Müstehap olan tahkik için müstehapları yani farzlardan sonra Allah Subhanahu ve Taala'ya takdim edilecek amelleri, müstehapları, sünnetleri, nafileleri bunların her birisi aynı anlama geliyor. Bunları yerine getirmek. Müstehap olan tahkik için terk edilmesi gereken şeylerin ise mekruhları terk etmek. Sonra şüpheli olan şeyleri terk etmek. Sonra mübahların fuzuli olanlarını terk etmek ve dördüncüsü de insanlardan istemeyi. insanlardan istemeyi terk etmek. Bu bu bu fiilleri ve bu terkleri yerine getiren kimse tevhidi tahkik etmiş olur. Müstahap olan şekilde tahkik etmiş olur ve burada bu bab başlığında zikredilen hesapsız olarak cennete girmeye hak kazanmış olur Allah subhanahu ve taala'nın ile <gülüyor> Bu başlığın altında İmam rahimehullah iki tane ayeti kerime ve bir uzunca bir hadis zikretmiş. Şimdi bu ayetlerde ve bu hadiste tevhidin ile alakalı istifade edeceğimiz şeyler neler? Onları anlamaya, fehmetmeye çalışalım. Diyor ki İmam Rahimahullah, "Babu men hakkakat tevhide dehalel cennete bighayri hesab. Kim tevhidi tahkik ederse hesapsız olarak cennete girer. Ve kavlillahi teala ve Allah teala'nın şu buyruğu. İnne Ibrahim e kana ummeten qanitan lillahi Hanifa ve lem yekun mine'l mushrikeen. Şüphesiz muhakkak ki İbrahim Allah'a itaatte devamlı olan hanif bir imam idi. İbrahim Allah'a itaatte devamlı olan Allah'a itaate mülazim olan hanif olan Bir, bir imam idi, bir önder idi. Ve müşriklerden de değildi. İmam Rahimahullah'ın bu babın altında zikrettiği birinci ayet-i kerime bu. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz... ...Subhanehu ve Teala... ...İbrahim aleyhissalatu vesselamın... ...dört vasfını bize zikrediyor. Dört özelliğini bu ayette İbrahim aleyhissalatu vesselamın... ...dört vasfı, dört özelliği zikrediliyor. İbrahim'in vasıflarının zikredilmesi şu sebeple İbrahim aleyhisselatu vesselam tevhidi tahkik edenlerin imamı, tevhidi tahkik edenlerin önderi. Biz tevhidle alakalı her münasebette İmam-ı Da'va Rahimahullah'ın risalelerinde ve diğer başka risalelerde tevhidin beyanıyla alakalı. Onun zıttı olan şirkin beyanıyla alakalı, şirk ehlinden teberri etmeyle alakalı. Hasılı tevhidin bütün meselelerinde İbrahim ve vesselama bir gönderme bir atıf yapıyoruz. Zira o ve vesselam tevhidi tahkik edenlerin imamıdır. Allah Subhanahu ve teala bize ve efendimize sallallahu aleyhi ve selleme İbrahim ve vesselama ittiba etmemizi emretti. Rabbimiz Subhanahu ve teala buyuruyor diyor ki ثم اوحينا اليكه sonra sana vahyettik şöyle vahyettik enittebi millete ibrahima hanifa ibrahimin hanif olan milletine uy yani ibrahim kendisine uyulması iktida edilmesi emredilmiş bir imamdır ve onun imametinin söz konusu olduğu en büyük yer de tevhid ve tevhidi tahkik etme meselesidir rabbimiz subhanahu ve taala fattabi millete ibrahima hanifa İbrahim'in hanif olan milletine uyun diye bize emir buyuruyor. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala İbrahim'in dinini, İbrahim'in yolunu sıratul müstakim olarak vasf ediyor, adlandırıyor. Dinul kıym dost doğru din olarak vasf ediyor, adlandırıyor. Diyor ki Rabbimiz "Kul" de ki Innani hadani rabbi ila sıratin mustaqim. Deki muhakkakki muhakkak ki Rabbim beni dosdoğru yola hidayet etti. Dinen qayyimen. bir din bu. Dosdoğru yol sırat-ı mustakim. Sonra dinen qayyimen bir din. Sonra bu dosdoğru yolun dosdoğru dinin şu olduğunu açıklıyor. Diyor ki millete i̇brahim e hanife. Yani İbrahim'in hanif olan milleti, hanif olan din. Rabbi missubihü ve teala İbrahim'in diniye İbrahim'in milletine yani hanifliye, yani tevhidi ve tevhidi gerçekleştirmeye, tahkik etmeye bunlara dinlerin en güzeli ismini veriyor. Diyor ki Rabbi missubihü ve teala ve men ahsanu mimmen esleme vechühu lillahi ve muhsin. Muhsin olarak ihsan ile yüzünü Allah'a teslim etmiş olandan وَاتَّبَعَ مِلَّةَ <حَنِيفَة> Ibrahim Hanifa, Ve İbrahim'in hanif olan milletine uyandan daha güzel din sahibi kim var? İhsan ile yüzünü Allah'a teslim etmiş olandan ve İbrahim'in dinine, İbrahim'in milletine uyandan daha güzel dinli kim vardır? Rabbimiz Tebarek ve Teala İbrahim'in bu dininden yüz çevireni, İbrahim'in dininden geri duran kimseleri de sefih olmakla, akılsız olmakla Vasf Geri zekalı olmakla niteliyor. Diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala men an milleti illa men İbrahim'in milletinden safih olan kimseden başka kim yüz çevirir? Yani İbrahim'in milletinden, onun dininden yüz çeviren kimse olsa olsa sefi, Yani aklı kıt, ahmak. Geri zekalı bir kimsedir. İşte bütün bu özellikler İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine iktida edilmesi emredilmiş, tevhidi tahkik edenlerin imamı haline getiriyor. Ondan dolayı biz de Peygamberimiz de onun bu milletine ittiba etmekle emri olunduk. Yani İbrahim aleyhisselatu Vesselam'ın bu ayette vasıflarının zikredilmesi bu münasebetle. Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun burada dört vasfını zikretti. Bu dört vasıf İbrahim Aleyhisselatu Vesselam'ı tevhidi tahkik edenlerin imamı yapan vasıflardır. Öyleyse bizim bu vasıfları öğrenmemiz kişiyi tevhidi tahkik etmede edinmesi gereken vasıfların neler olduğunu öğrenmemizi sağlayacak. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerin, önceki ümmetlerin kıssalarını, salihlerin vasıflarını sadece bilgi olsun diye bize zikretmiyor. Onlar bilinsin Ve onlar iktidar edilsin, onlara iktidar edilsin ki bu vasıflar elde edilmeye çalışılsın ki bu vasıflarla muttasıf olan, bu vasıflara sahip olan o salihlere, o peygamberlere uyulmuş olsun. Rabbimiz Subhanahu ve teala dört vasıfla İbrahim Aleyhisselatu vesselam'ı vasfetti. Bunlardan birincisi dedi ki Rabbimiz, İnne İbrahim'e, şüphesiz ki İbrahim kâne ummeten, bir imam idi. Ümmet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlarda kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de imam. Yani kendisine iktidar edilen, kendisine uyulan önder demek. İbrahim bir imam idi. Bir kimseye imam denilmesi, önder denilmesi burada her türlü bütün hayır vasıflarını, hayır hasletlerini kendisinde cem ettiği, kendisinde topladığı içindir. İbrahim Aleyhisselatu vesselam bütün hayır vasıflarını üzerinde Cem ettiği için Allah Subhanahu ve teala onu Kendisine iktidar edilen bir imam bir önder olmayla vasfetti Yani o zaman tevhidi tahkik etmek için kişinin Bütün hayır vasıflarına Sahip olması lazım Emirleri yerine getirmek Ve terk edilecek şeyleri terk etmek cihetiyle İsterse bunlar Emirleri yerine getirmek vacip türünden olsun Terkler isterse haram türünden olsun isterse müstehab türünden olsun İbrahim bir İmam bir önder idi. Bu birinci vasfı. Yani hayırda kendisine iktidar edilen, kendisine uyulan bir imam idi. İbrahim aleyhissalatü vesselamın kendisine iktidar edilmesi emredilmiş. Hayırlarının en büyüğü hangisidir? İşte demin zikri geçen ayetlerde olduğu gibi tevhidi tahkik etmiş olması. Tevhidi gerçekleştirmiş olması. Ve onun zıttı olan şirkten uzak olmuş olması. Müşriklerden ayrılmış olması. Bu İbrahim'in birinci vasfı. İkinci vasfı kaniten lillahi kanit yani kunut sahibi demek. Kunut te ile ta ile değil ta ile olunca ümit kesmek, ümitsizlik anlamına geliyor. Te ile olunca kunut itaatte Allah'a taatte devamlı olan, Allah'a itaatte mülazim, bunun üzerinde istimrar halinde devamlı olan demek. İbrahim aleyhisselatu vesselam Allah'a itaatte devamlı bir imam idi. Öyleyse tevhidi tahkik etmenin ikinci vasfı nedir? Allah subhanehu ve Taala'ya itaatte devamlı olmak. Devamlı insanın her halinde, her harekatında ve her sekenatında yaptığı işlerde ve terk ettiği işlerde söylemesinde ve susmasında almasında, vermesinde sevmesinde ve nefret etmesinde hasılı her hareketinde ve her sekenatında Allah Subhanahu ve teala'ya itaat üzerinde olması. Yaparken Allah için yapması. Terk ederken Allah için terk etmesi. Konuşurken Allah için konuşması. Susarken Allah için susması. Uykudan Allah için uyanması. Uykuya Allah için dalması. Geçen tevhidin tahkikinde bunları anlattık değil mi? Bunlardan bazıları hakikatte taat cinsinden olan şeyler değil. Hakikatte mübah. İki tarafa eşit olan Yapılması ile yapılmaması arasında kula bir ecir ve günah kazandırmayacak şeyler. Ancak tevhidi tahkik etmiş kimseler için iki tarafa eşit bir amel yok. Onlar her halükarda Allah'a taat halindedirler. Bu mübahları da niyetleriyle bunları ihtisap ederek Allah'a itaate tahvil eder çevirirler. Yani her halinde her halükarda Allah'a itaatte taatte devamlı olan işte bu demek. Üçüncü vasfı Hanifen İbrahim Hanif bir imam bir önderidir. Hanifin ne olduğunu biliyoruz. Hanif meyletmek demek. Yani şirkten tevhide meyleden demek. Allah subhanehu ve teala dışındaki her bir şeyden Allah'a yönelen Allah'a ikbal eden demek. Masiyetlerden günahlardan isyandan Allah'a itaate meyleden demek. Ona şirk koşmaktan ister büyüğüyle ister küçüğüyle Onu tevhid etmeye meyleden demek. İbrahim aleyhissalatü vesselam Allah'a itaatte devamlı ve hanif bir imam idi. Bu da, bunlar İbrahim'in üç vasfı. Öyleyse tevhidi tahkik edecek kimsede olunması gereken vasıflar bunlar. Birincisi hayırda önder olmak. Sonra taatte devamlı olmak. Her halükarda her amelini, her durumunu taate çevirmek. Üçüncüsü ise hanif olmak. Yoluna uymayla emredildiğimiz İbrahim aleyhisselatu Vesselam'ın hanif olan milletine dinine uyma. Dördüncü vasıf. وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden de değildir. İbrahim, müşriklerden de değildir. Hanif olması ile, İbrahim Aleyhisselam'ın hanif vasfı ile şirkten ayrıldığını ifade ediyor ayet-i kerime. İbrahim haniftir yani şirkten tevhide meylediyor. Allah'a şirk koşmaktan Allah'a tevhide meyledir. Yani şirkle ilişkisini kesmiş. Hanif bu demek. Peki bunu söyledikten sonra "Vallam yekunel müşrikin, müşriklerden de değildi. Buna ifade ediyor. Bu da şunu ifade ediyor. Şirkten uzak olduğu gibi, şirkten meylediyor olduğu gibi, şirk ile ilişkisi olmadığı gibi müşriklerden de değildi. Yani onların zatlarıyla da bir ilişkisi yoktu. İbrahim vesselam şirk koşmuyordu. Hanifti. Tevhidi gerçekleştirmişti. Ama onu imam yapan tevhidi tahkik etmesini sağlayan şey sadece şirk koşmaması değil, başka neydi? Müşriklerden olmaması. Yani müşriklerden değildi. Onların onların itikatlarıyla bir ilişkisi yoktu. Onların sözleriyle bir ilişkisi yoktu. Onların amelleriyle bir ilişkisi yoktu. Onların bedenleriyle de bir ilişkisi yoktu. Valla mii kuminal müşrikin işte bu demek. Onlardan değil onların zatlarıyla da il alakası ilişkisi yoktu. Onlarla aynı yerde ikamet etmeyle de ilişkisi alakası yoktu. İşte İbrahim Aleyhisselatu vesselamı tevhidi tahkik edenlerin imamı yapan dördüncü sıfatta bu. Müşriklerden olmamak. Onların akidelerinden şirk itikatlarından şirki sözlerinden ve fiillerinden uzak olmak, beri olmak olduğu gibi onların zatlarından, bedenlerinden Ve onlarla aynı yerde ikamet etmekten de uzak ve beriydi. Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhissalatu vesselamın bu beraatini, bu ayrılışını şöyle ifade ediyor. Diyor ki İbrahim aleyhissalatu vesselam kavmine, babası Azerona ya bu işi bırak ya da biz seni taşlayacağız dediği zaman onlara diyor ki Ve a'tezilukum ve mâ ted'ûne min dûnillah. Ben sizden ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden ayrılıyorum. İtizal ediyorum, terk ediyorum. Kimleri terk ediyor? Onların zatlarını ve onların Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlarını. A'tezilikum ve mâ tedûûne min dûnillah. Sizi terk ediyorum, sizden itizal ediyorum. Ve sizin Allah'ın dışında yalvardığınız, ibadet ettiğiniz şeylerden de itizal ediyorum. İtizal etmek kardeşlerim, itizal etmek, ayrılmak demek, terk etmek demek. O yüzden mutezilenin imamı Vasıl İbni Ata Hasan el Basri'nin meclisinden ayrıldığı için o meclisten, o meclisi terk edip oradan itizal ettiği için ona ittiba eden, onun taifesine Mu'tezile denildi. Yani ayrılıkçılar, ayrılanlar. İtizal bu demek. İbrahim aleyhisselatu Vesselam da kavmine ve babasına böyle söylüyor. A'tezilikum ve mâ tedûûne min Sizi ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi terk ediyorum. Sizden itizal ediyorum. Ve edûû rabbî Ve Rabbime ibadet ediyor. Rabbime yalvarıyorum. Asa akuna bi rabbi şakiyya. Umuyorum ki Rabbime ibadet etmeyle ve ona dua etmeyle bedbahlardan olmayacağım. Mahrum olmuş bedbahlardan olmayacağım. Sonra Allah Subhanahu ve Taala İbrahim'in bu ameli üzerine onlardan ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiği şeylerden itizal etme ameli üzerine bu ameli tekrar vurgulayarak, bu ameli zikrederek diyor ki: فَلَمَّ اْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ min dunillah. <اللّٰ> İbrahim onları terk edince, onlardan itizal edince ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiği şeyleri terk edince, onlardan itizal edince وَهَبْنَا لَهُ ve yaku. <وَيَعْكُوا> ona İshakı ve Yakubu bahşettir. Yani sanki bu büyük amelin, bu büyük amele bir mükafat olarak onları terk edince biz de ona İshakı ve Yakubu bahşettik وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَب۪يَّا İshak ve Yakup ona iki evlat. Ama nasıl iki evlat? وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَب۪يَّا İkisini de peygamber kıldık. Sanki bu bahşetme, bu nimet o büyük amelin üzerine terettüp etmiş. Çünkü Allah bunu bir daha ediyor tekrar diyor. Diyor ki İbrahim onlardan ayrılınca ve onların Allah'ın dışında taptıkları şeylerden ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. İkisini de peygamber yaptık. İki tane Peygamber olan evlat Allah subhanahu ve taala İbrahim aleyhissalatu vesselam'a başladı. Yani velem yekun minel bu demek. Müşriklerden de değil. Sadece şirk koşmama değil. Müşriklerden de değil. İmam rahimehullah bu ayeti kelime ile alakalı. İnne İbrahim ekane ummeten qanitan lillahi hanife velem yekun minel Bu ayet ile alakalı. Durarü's-seniyye'nin 13. cildinin 111. 311. sayfasında şöyle bir tefsir yapıyor. Kısa bir tefsir, özlü bir tefsir bu ayetle alakalı. Ancak nefis bir tefsir. Çok kısa, sadece bu ayet iki kelimeyle alakalı küçük bir böyle bir tefsir notu. Diyor ki İmam rahimehullah Kitabu Tevhidin müellifi Davetin İmamı İnne İbrahim ekane ümmeten. İbrahim bir imam idi. Bir imam idi. Bu ayetin tefsirinde diyor ki, bunu tefsir ederek, لِأَلَّا يَسْتَوْحِشَ سَالِكُتْ تَر۪يكُ مِنْ قِلَّةِ Bu yola baş koymuş olanlar, bu yola girenlerin azlığından dolayı yalnızlık hissetmesinler diye. Allah böyle söyledi. İbrahim, imamdı dedi. İbrahim bir önderdi dedi. Yani tek başınaydı. İmam Rahimahullah diyor ki, Allah bunu zikretti. Bu yola, tevhid yoluna baş koymuş olanlar, Bu yola girenlerin, bu yolda yürüyenlerin azlığından dolayı korkmasınlar. Azlığından dolayı yanlışlık çekmesinler. Bak bu yolun imamı, bu daveti tahkik etmiş olanların imamı neydi? Bir ümmetin tek başına bir imam idi. Kâniten lillahi Allah'a itaatte devamlı olan ibaresini şöyle tefsir ediyor. Diyor ki: Kâniten lillahi Allah'a itaat halindeydi. La lil muluk. Krallara, yöneticilere, padişahlara değil. Ve la lit tuccaril mutrafin. Nimetler içerisinde nimetlere dalmış, tüccarlara da değil. Allah'a itaatte devamlıydı. İbrahim aleyhissalatü Diyor ki hanifen, hanifti. Yani diyor Şeyh Rahimahullah. La yemilu yeminen ve la şimalen. Sağa sola meyletmiyordu. Sağa sola kaymıyordu. Kaypaklık yapmıyordu. Hanifen demiş ki La yemilu yeminen ve la Sağa ve sola meyletmiyordu. İstikamet üzerinde çirkten tevhide meylediyordu. Sağa sola meyletmiyordu. Sonra şöyle demiş Kefi'i lil ulemâil meftunin Meftun olmuş. Fitneye tutulmuş. Yoldan sapmış, şaşmış. Alimler gibi. Sağa sola meyletmiyor. İstikamet üzerindeydi. Meylettiği tek yer şirkten tevhide yönelmek idi. Allah Subhanahu ve Teala dışındaki şeylerden ona itaat etmeye yönelmeydi. Ve lem yekun ve müşriklerden değildi. Onu da şöyle tefsir etmiş. Diyor ki: "Hilafen limen kethtere savaduhum." İbrahim müşriklerden değildi. Şeyh diyor ki: Onların kalabalıklarını çoğaltanların aksine. Müşriklerin kalabalıklarını çoğaltanların. Yani on, onların kalabalıklarını çoğaltmak ne demek? Onların yanlarında bulunmak demek. Onların topluluklarına karışmak demek. Onlarla bir arada olmak demek. Onlarla bir arada olduğun zaman ne yapmış olursun? Onların kalabalığını, grubunu çoğaltmış olursun. Lem yeku minel müşrikin. Müşriklerden değildi. Onların kalabalıklarını çoğaltanlara hilafen... Ve devam ediyor onların kalabalıklarını çoğaltanlara bir vasıf daha düşerek. وَزَعِمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ve onların kalabalıklarını çoğaltmaya devam ettiği halde kendini Müslüman olarak zannedenlere hilafen yani öyleyse müşriklerin kalabalıklarını çoğaltan onlarla beraber olan, onlarla bedenen de onlardan teberri etmeyen onlarla ikame olarak da onlardan teberri etmeyen bu kimsenin İslam iddiası yani hakikatte nedir? Bir iddiadır. İbrahim Müşriklerden değildi. Yani kendini Müslüman olduğunu zannettiği, iddia ettiği halde müşriklerin kalabalıklarını çoğaltanlara hilafın. İmam Rahimahullah bu kısa ancak nefis cümlelerle bu ayeti kerimeyi böyle tefsir etmiş. Öyleyse bu ayeti kerimede tevhidin tahkik edilmesi için gerekli olan dört vasıf açıkça zikredilmiş. İbrahim aleyhisselatu Vesselam bu vasıflara haiz olması sebebiyle tevhidi tahkik etmiş ve tevhidi tahkik edenlere imam olmuş. Bunlar neler? Kâne ummeten bir imam idi. Bütün hayırda her türlü hayır hasletlerinde insanların önderiydi. Sonra kaniten lillahi Allah'a itaatte devamlıydı. Hanifen, hanif idi şirkten meylediyor idi. Ve lem yeku minel müşrikin, ve müşriklerden de değil ve müşriklerden de değildi. Sonra diyor ki İmam Rahimahullah ve kavluhu ve Allah Teala'nın şu buyruğu: "Vellezînehum bi rabbihim Onlar ki Rablerine şirk koşmazlar. Ayetin sadece bu kısım zikredilmiş. Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede müminlerin Allah Subhanahu ve Teala'ya en yakın olanlarını hayırda en fazla yarışanlarını, hayıra ve cennete yarışmada en önde olanlarını bazı vasıflarla vasfediyor. İmam Rahimahullah o vasıflardan bir tanesini buraya seçmiş koymuş. bi بِرَبِّهِمْ la يُشْرِكُونَ Onlar ki, Rablerine şirk koşmazlar. Rablerine şirk koşmazlar. İmam Rahimahullah, bu babın sonundaki meselelerden dördüncü meselede. de, Bu ayet kelimen işaretten diyor ki, uhu Allah Subhanahu ve teala'nın sena etmesi, "ala sadat il evliyaların saadatına. sadat yani onların seyitlerine efendilerine, evliyaların saadatına Allah şununla sena etti. Onların şu özelliğinden dolayı onları övdü, bir selameti şirk, şirkten selim olmaları vasfıyla, şirkten selim olmalarından dolayı Allah Bu evliyaların sadatlarına, evliyaların sadatlarına, onların efendilerine senada bulundu. Ayeti kerimenin başı şöyle. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: İnnellezine min haşyet rabbihim müşfikun. Onlar ki Rablerinin korkusundan ürperirler. Rablerinin korkusundan, Allah haşyetinden korku halindedirler. Onların bir vasfı. Vallezinehum bi ayati rabbihim yu'minun. Onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Sonra diyor ki, وَالَّذ۪ينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Ve onlar ki, Rablerine şirk koşmazlar. لَا يُشْرِكُونَ Yani şirk koşmazlar ibaresinde, bu nefiin bu olumsuz ifadenin, bir umumiyet ifade ettiğini söylemiştik. Yani onlar Rablerine şirk koşmazlar, şirkin büyüğüyle ve küçüğüyle, sözlüsüyle, fiili olanıyla ve itikadi olanıyla. Dinden çıkaranıyla veya çıkartmayanıyla. Rablerine hiçbir şey şirk koşmazlar. Onların şirk koşmadığı ilahlarının sadece kendilerine ibadet etti. Hiçbir şeye ona ortak şerik yapmadıkları zatın Rab olarak isimlendirilmesi acaba neden? Bunu da her münasebette söylüyoruz. Çünkü Rab olma hususunda müteferrid olduğu için, tek olduğu için, bu konuda bir şeriki olmadığı için buna işaret ederek... وَالَّذ۪ينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Rablerine ortak koşmazlar. Çünkü Rab olma hususunda ona bir ortak tanımıyorlar. Yaratmada ona bir ortak tanımıyorlar. Rızık vermede ona bir ortak tanımıyorlar. Kendi fiillerinde, alemi idare etmesinde bir ortağı olduğunu söylemiyorlar. Bununla beraber, bunun bir gereği olarak ibadetinde de ona bir ortak yapmıyorlar. Hiçbir şeye ona şerik tutmuyorlar. Ayetin devamında deniliyor ki والذين يؤتون ما onlar ki yaptıkları amelleri yaparlar. Amelleri getirir, amelleri takdim ederler, amel yapar, gayret ederler. buhum وجلة Bununla beraber kalpleri titremeye, kalpleri korkmaya devam eder. Amelleri yaparlar ama amelleri yaptığı halde kalplerinde bir korku vardır. Aişe radıyallahu anha dedi ki: "Ya Resulallah, bunlar bu, bu amelleri yapıp Sonra bu amellerden korkanlar içki içen, zina eden, hırsızlık yapan kimseler mi? Çünkü yaptığı amelden korkanlar kimlerdir? Bu kötü amelleri yapanlar. Ayşe radıyallahu anha böyle deyince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır ey kızı, bilakis onlar namaz kılan, oruç tutan, zekat veren yani salih ameller yapan sonra da bunlar kabul edilmeyecek diye korkan kimselerdir. Müminin vası budur. Mümin gayret eder, say eder. Amel yapar ama yine endişe taşır. Kabul edilmeyecek diye. Bu ameller başka bir amel sebebiyle boşa çıkacak diye. Bu müminin vasfı. Mümin amel ve endişeyi cem eder. Amel yapar, gayret eder, say eder ama endişe duyar. Münafık ise amelsizliği ve emniyeti cem eder. Amel yapmaz, günahlara işler, farzları yerine getirmez. Ancak Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetiyle kendini emniyette hissede. Bu, bu, bu, bu münafık vasfı. Hem amelsizlik hem kendini güvende hissetmek. Müminin vasfı ise amel yapmayla beraber endişe hissetmek. Bu ayeti kerimede müellif rahimehullah demin ki İbrahim Aleyhissalatu vesselam'ın vasıflarının zikredildiği ayete ayette. Ve lem yekun minel Müşriklerden değildi. Demekle beraber burada vellezînehum bi rabbihim lâ Rablerine hiçbir şey ortak koşmazlar. Bu ikisini şu sebepten dolayı cem etti. Demin zikrini işaret olarak söylediğimiz şundan dolayı zikretti. Yani وَالَّذ۪ينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Onlar Rablerine hiçbir şey ortak koşmazlar. Ne küçük şirkle ne büyük şirkle. Ne sözlü ne fiili ne ameli şirkle. Ancak onların bir şey ortak koşmuyor olmaları tevhidi tahkik etmek, gerçekleştirmek için yeterli değildir. Bununla beraber bir de ne lazım? Velem yeku minel Müşriklerden de olmamaları lazım. Yani hem şirki terk etmeleri lazım bu ayeti kerimeyle. Hem şirki terk etmeleri lazım bu ayeti kerimeyle. Hem de müşrikleri terk etmeleri lazım İbrahim'in o vasfıyla. Velem yeku minel Şirki terk etmek Şirki terk etmek ondan teberri etmeyle olur. Ondan uzaklaşmayla ve ona buğz etmeyle olur. Ondan nefret etmeyle Ve onu tekfir etme ile olur. Şirkit, şirkten teberri etmeyen, şirke buz, nefret beslemeyen ve şirki tekfir etmeyen kimse bu ayetin kapsamına girmez. Allah'a şirk koşmuyor olma özelliğini yani bunun zıttı olan tevhidi gerçekleştirmiş olmaz. Tevhidin aslını bile yerine getirmiş olmaz. Şirki terk etmek tevhidin aslı için geçerli değil mi? Hangi şirki terk etmek onun Kemal için geçerli? Küçük olan şirk. Burada bahsettiğimiz büyük olan. Şirki terk etmek ondan teberri ile olur. Bu bir. Sonra ondan, nef ondan nefret etme ile olur. Ona, ona buğz etme ile olur. Bu iki. Sonra onu tekfir etme ile olur. Bu üç. Bu üçü bir araya gelmedikçe insan şirkten uzaklaşmış olmaz. Dolayısıyla tevhidin aslını yerine getirmiş olmaz. Tevhidin tahkiki şöyle bir kenarda dursun. Yani kardeşlerim bir kimsenin şirk koşmuyor olması. Allah'tan başka ilahlara yalvarmıyor olması. Hatta bunun yanında şirki sevmiyor olmasın. Şirki kötü bir şey olarak görüyor olması. Şirk kötü bir şey. Ya bunların yaptığı cahillik, bu ahmaklık. Bu kabirlerde, kabirlere, türbelere yalvaranlar bunlar hurafe yapıyorlar. Bidat yapıyorlar. Bunlar batıl inançlar. Böyle söylemesi bile bu kimsenin muahit olabilmesi için yeterli değil. Ta ki onların bu fiilini, bu şirki tekfir etmedikçe Bu şirki şirk ve küfür olarak görüp kabul etmedikçe senin onu terk ediyor olman yeterli olmaz. Onu sevmiyor olman yeterli olmaz. Onu hurafe, yanlış, sapıklık, dalalet, şirkin bir şey olarak görüyor olman yeterli olmaz. Onu küfür ve şirk olarak görmedikçe. Bu ne? Bu şirki terk etmeyle alakalı. Yani bu ayette وَالَّذ۪ينَهُمْ بِرَبِّهِمْ la يُشْرِكُونَ Rablerine şirk koşmazlar. Yani şirki terk ederler, ondan teberri ederler, ona buğz ederler ve onu tekfir ederler demek. Peki öbürü? Ve lem yekun minel müşriklerden olmamak bu neyle olur? Bu da aynı bunlarla olur. O müşriklerle beraber olmamak. Onları terk etmek. Onlardan itizal etmek ile olur. <gülüyor> ve onlardan teberri etmek ile olur. Ve onlara buğz etmek ile olur. Ve onları şirk ve şirk amelleri işleyenleri, şirk yapanları Allah ile bir beraber Bir başka ilaha ibadet edenleri yalvaranları tekfir etme ile olur. Allah subhanahu ve teala yine tevhidin ve şirkin sadedinde, tevhidden ve şirkten berat etmenin, teberrih etmenin sadedinde yine İbrahim ve vesselama sözü döndürerek konuyu açıklayacağız, izah edeceğiz. Rabbimiz tebareke ve teala diyor ki kad kânet lekum usvetun hasanetun fi İbrahim vellezîne ma'ahum. Muhakkak ki İbrahim'de ve onun yanında onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Neymiş bu İbrahim'in yanında olan bizim için örnek? Rabbimiz şöyle açıklıyor diyor ki: İz kalu li kavmihim inna buraa'u Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden beriyiz. Sizden uzaksız. Sizden teberri ed ediyoruz. İnna buraa'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Ve Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeylerden de beliyiz ve uzağız. Keferna bikum. Sizi inkar ediyoruz. Sizi reddediyoruz. Tanımıyoruz. Kabul etmiyoruz. Ve bedâ beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâ'u ebeden. Ve ebediyen sizinle bizim aramızda bir düşmanlık ve buz, kin, nefret baş göstermiştir. Hatta tu'minu billahi vahde. Siz bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar. Allah Subhanahu ve teala bu ayeti neden zikretti? Biz İbrahim'i ve onun yanındakileri örnek alalım diye. Öyleyse onlardan itizal etmek, onların taptıklarından itizal etmek, onları terk etmek, onlardan teberri etmeyle olur. Onlara buğz etmeyle olur. Ve onları ve onların fiillerini tekfir etmeyle olur. Müellif rahimahullahın bi بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Rablerine ortak koşmazlar ayetini وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ müşriklerden değildi ayetinden sonra zikretmesi bu sebeple. Yani şirki terk etmen yetmez. Şirk ile beraber onun ehlini de terk etmelisiniz. Ondan sonra diyor ki İmam-ı uzunca bir hadis fazla uzatmadan inşallah kısa notlarla, taliklerle izah edip bu hadisteki tevhidin tahkiki ile alakalı meseleyi izah edeceğiz. Diyor ki An Husayn ibn Rahman Kale Husayn ibn Abdurrahman şöyle anlatıyor. Kuntu 'inda Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr'in yanındaydı. Sa'id ibn Jubayr tabiinin büyük imamlarından. Tekale Sa'id ibn Cubeyr dedi ki: "Ey yukum ra'al kawkaba bariha Dün gece kayan yıldızı hanginiz gördünüz? Faqultu dedim ki: ene ben gördüm." anlatan diyor Hüseyin bin Abdurrahman. Dedi ki ben gördüm. Sonra diyor ki: "Eme inni lem ekun fi salah." Ancak ne var ki ben namazda değildim. "Walakinni ludightu." Ancak beni bir hayvan soktu. Akrep gibi, yılan gibi bir hayvan soktu. Bu münasebetle uyanık idim de gördüm. Yani onu ben gördüm deyince yapmadığım bir amelden dolayı beni bir amelle zannederek gözünüzde beni büyütmeyin. Yanlış anlaşılmasın. Gece namazda falan değildim. Bu neden dolayı söylüyor Rahimahullah. İmam e, Muellif Rahimahullah babın sonundaki meselelerin 18. meselesinde diyor ki, buraya işaret ederek, buradan çıkartılan faydayı işaret ederek Bu'du selefi an medhil insani bima leyse fiyhi Selefin insanın kendisinde olmayan bir özellikten dolayı övülmesinden uzak olması. Yani bende böyle bir özellik yok. Bundan dolayı aklınıza bir şey gelmesin. Gece kayan yıldızı gördüm, yani beni namazdaydım falan zannetmeyin, öyle değil. Beni bir şey sokmuştu ondan dolayı uyanık. Selef böyleydi. Kendilerinde olmayan bir amelden dolayı medhedilmekten uzak duruyorlardı. Kale dedi ki Sayed bin Cübeir, feme sanate. Peki ne yaptın? Yani seni bir hayvan soktuktan sonra ne yaptın? Kültür teqaytu. Dedim ki rukya yaptım. Dedim ki Rukiye yaptım. Rukiye bunlarla ilgili inşallah kitab-ı tevhidde müstakil bablar gelecek. Rukiye Allah Subhanahu ve teala'nın isimleriyle veya onun ayetleriyle veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden varit olmuş dualar ile bunları okuyarak hastalıktan tedavi olmak istemek demek. Tedavi olmak. Okuyarak, üfleyerek, ayetlerle, hadislerle, isimlerle, dualarla. Allah Subhanahu ve teala'nın isimleriyle. Bu Rukiye. Dedi ki Kala yaptım. Kale. Dedi ki Said ibn Cümeyr. hamaleke ala hada. Seni bu işi yapmaya iten şey neydi? Yani sen böyle bir durumda Rukya yapılacağını da nereden çıkardın? Yani buna delilin nedir dedi. Kultu. Dedim ki. Hadithun haddesenahu şa'bi. Bunu yaptım. Bunu bize şa'binin aktardığı bir hadisten dolayı yaptım. Çünkü Şâbi, bu konuyla alakalı bize bir hadis aktardı. Bir hadisi rivayet etti. Kale ve ma haddetekum. Dedi ki Şabi size ne anlattı ki? Kultu. Dedim ki haddetena an al İbnül Hüseyb. Burayde İbnül Hüseyb radıyallahu anhudan aktardığına göre. Ennehu kale o dedi ki. La rukyete illa min aynin avhume. Göz, nazar değmesinden. Ve hayvan ısırmasından, hayvan sokmasından başka rukye olmaz. Yani rukye bunlar için yapılır. Ben de buna binaen rukye yaptım. Elinde bir delil var. Kale, Sa'id İbn-i Cübeyr dedi ki, ''Kad ahsene menin teha ila mâ semi''' İşittiği, duyduğu bir şeyi yerine getiren, yani bununla yetinen, durduğu şey, duyduğu şey ile iktifa eden, elindeki delilin gereğini yerine getiren kimse ne güzel iş yapmıştır. Yani evet bak sen bu yaptığın işte bu delile itimat ederek yaptığın için güzel bir iş yaptın. Ancak velakin haddethana İbn Abbas. Ancak İbni Abbas radıyallahu anhuma bize şöyle anlattı. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem أنه قال. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini anlattı. Ona yaptığı işin delilini sordu. Sonra iyi madem ki delilin var iyi yapmışsın dedi. Ancak ona, onda olandan daha iyi bir yolu öğretmek için dedi ki ancak bizde şöyle farklı bir delil daha var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, umem. ümmetler bana arz edildi. Bana ümmetler gösterildi. Bu ümmetlerin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arz edilme işi Miraç. Miraç gecesi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme cennetten, cehennemden ve kıyamet günü insanların Haşk edilmelerinden bazı sahneler gösterildi. Onlardan birisinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ümmetler arz edildi. Uridet aleyyel umem. Diyor ki aleyhissalatu vesselam bana ümmetler gösterildi. Fera'aytun nebiyye ve rahat. Öyle peygamberler gördüm ki yanlarında az bir topluluk var. 3-5 kişi. Rahat demek birden 3'ten 9a kadar olan sayı. Öyle peygamberler gördüm ki yanımda 3-5 kişi var. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلًا Öyle peygamberler gördüm ki yanlarında bir veya iki adam var. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ Öyle peygamberler gördüm ki yanlarında hiçbir kimse yok. Ümmetler arz edilmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü peygamberleri anlatıyor. Öyle peygamberler var ki yanlarında üç beş kişi var. Öyle peygamberler var ki yanlarında bir iki kişi. Öylesi var ki yanında kimse yok. Yani Allah Subhanahu ve teala onu vahiyle, risaletiyle göndermiş yeryüzü halkına. Üzerine semanın haberleri inmiş. Allah'ın emirleri yasakları inmiş. Ömür, yani daveti boyunca kavmini davet etmiş. Ve kavminden kendisinde bir, bir inanan bile çıkmamış. Veya bir iki kişi kendisine inanmış. Buraya işareten İmam Rahimullah babın sonundaki meselelerin 13. meselesinde diyor ki قِلَّةُ مَنِ اسْتَجَابَ لِلْاَنْبِيَاءُ Peygamberlere icabet edenlerin, onları kabul edenlerin, onlara uyanların az oluşu. İnsanların çoğu peygamberlere ittiba etmediler. Peygamberlere uymadılar, peygamberleri yalanladılar, tekzip ettiler. O yüzden yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan, haktan, hakikatten seni saptırırlar. İnsanların çoğu akletmezler, insanların çoğu iman etmezler. İnsanların çoğu sen ne kadar hızlı olursan, gayret edersen et... İnanmazlar. Peygamberlere isticab edenlerin, isticabe edenlerin, onların davetlerini kabul edenlerin azlığı. 15. meselede diyor ki İmam rahime Allah yine buraya işaret eden: "Semaratu hadzal ilm." Bu bilginin meyvesi, bu bilginin semeresi de şudur. Şimdi öğrendim ya, peygamberimize ümmetler arz edilmiş. Öyle peygamberler gelmiş bu insanlık tarihinde. Yanlarında 3-5 kişi var. Öyle peygamberler gelmiş, yanlarında 1-2 kişi var. Öyle peygamberler gelmiş kavminden kimse onlara uymamış. Şimdi bu bilgiyi öğrendin. Bu bilginin sana meyvesi, semeresi ne olacak? Diyor ki İmam rahimehullah, semaratu ilm bu ilmin semeresi, bu ilmin meyvesi şu olacak. Ve adamul bil kethra. Çoğunluktan dolayı kimse aldanmasın. Çoğunluk hiçbir kimsenin, hiçbir grubun hak ve hakikat üzerinde olduğunu göstermez. Eğer gösterseydi bu peygamberleri tekzip eden onların ümmetlerinin, kavimlerinin çoğunluğu hak üzerinde bu peygamberlerin ve onlara uyan bir iki kimsenin de sapıklık üzerinde kalmış şaz marjinal bilgi kişi olması gerekir. Yani bu bilginin faidesine çoğunluktan dolayı kimse aldanmasın. Hiç kimse çoğunluğa güvenip dayanmasın. Bizim cemaatimiz, bizim tarikatımız, mezhebimiz Bu memleketteki en kalabalık gruptur. Dünya üzerindeki en kalabalık topluluk biziz. Bununla kendisini kandırmasın. Eğer bu delil bu söz hüccet delili olsaydı dünya üzerinde kafirlerin kalabalığı sizin kalabalığınızdan daha kalabalık. Ey ahmak! Böyle denildi. Öyle değil mi? Allah'a şirk koşanların, müşriklerin, kafirlerin kalabalığı bugün dünyada Müslümanların kalabalığından daha çok değil mi? Daha çok. Eğer bu sözünüz bir delil olsaydı Küfrün imandan daha evla olduğuna delil olurdu. Sizin sapıklığınızın bizim üzerimizde olduğumuz hidayetten daha evla oluşuna delil olmazdan evvel. Çokluktan dolayı irtidar edilmesin, buna aldanılmasın. Ve ademiz zuhdi fil Ve azlıktan dolayı da insan az olması sebebiyle haktan geri durmasın. Hak konusunda zühd yapmasın, onu terk etmesin. Olabilir. Hak üzerinde olan kimseler. Eğer sana hak hakikat Hidayetin yolu apaçık delillerle Rabbinden gelen burhanlarla hidayetlerle belli olduysa eğer hak ve hidayet üzerinde olduğunla alakalı basiret üzerindeysen bu hakikate bu hidayete uyanların azlığından dolayı bu yoldan bu yolda zahit olma. Bu yolu terk etme. Eğer sen beyyine üzerindeysen eğer Rabbinden bir basiret ve hidayet üzerindeysen bu yola uyanların azlığı seni korkutmasın. İşte peygamberlerin bu şekilde kendilerine isticabet edenlerin az olduğuyla alakalı ilimden bu faydeleri istimbat ediyor. İmam Rahimahullah babın sonunda. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İz rufi alî Sawadun Azim. Sonra bana azim büyük bir kalabalık gösterin. Büyük bir kalabalık gösterin. Fezanentu enhum ummeti Zannettim ki onlar benim ümmetimdir. Fekileli Bana denildi ki Musa bu Musa ve onun kavmidir. Yani bütün peygamberler ümmetleriyle beraber haşrolmuşlar. Bazı peygamberler var yanlarında 3-5 kişi, bazısı var yanlarında tek başına, bazısı 1-2 kişi. Bazı peygamberler ümmetleriyle gelmişler. Ümmetleri büyük bir kalabalık. Musa aleyhissalatu vesselam onlardan birisi. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kalabalık bana kaldırıldı. Onu benim ümmetim zannettim. Bana denildi ki bu Musa ve onun ümmetidir. Hadisin Sahih Müslim'de gelen bir rivayetinde şu ziyade var. Sonra denildi ki وَلَاكِ il اِلَا ufuk. Ancak sen ufka bak. Sen ufka bak. فَنَظَرْتُ Ben de baktım. فَإِذَا sawadun عَظِيمٌ Bir de baktım ki büyük bir kalabalık. فَقِيلَ لِي هَذِهِ Ummetuk <أُمَّتُك> Denildi ki bu senin ümmetindir işte. Sonra bana ufuka bak denildi. Bir de baktım ki büyük bir kalabalık. Bana denildi ki işte senin ümmetin budur. Sonra denildi ki, bu uzunca hadiste müellif rahimahullahın istişad etmek için, delalet çıkartmak için zikretmesi, buradaki cümle sebebiyle. Ardından denildi ki, ve ma'hum senin bu ümmetin içerisinde onlarla beraber sebu'ûne elfen yedhulûne el cennete bi gayri hisâbin la Yetmiş bin kişi hesapsız ve azapsız olarak cennete girecekler. O büyük kalabalık senin ümmetindir ve onlar içerisinde Onların yanında 70 bin kişi hesapsız ve azapsız olarak cennete girecekler. Bu hadisi şerifin İmam Ahmet İbn Hanbel El Şeybani Rahimahullah'ın müsnedindeki rivayetinde ve İmam Beyhaki'nin rivayetinde Hafız İbni Hacer, Hacer Rahimahullah'ın ceyyid bir senetle olduğunu ifade ettiği şöyle bir ziyade var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki Feszed tu min Rabbi, Rabbimden bu sayıyı arttırmasını istedim. Yedi bin kişi hesapsız ve azapsız girecek denildi. Ben de Rabbimden bu sayıyı arttırmasını istedim. Fesadeni <gülüyor> Rabbim de bana arttırdı. Ma kulli elfin sebine elfen, her bin ile beraber bir yedi bin daha arttırdı. Yani kaç kişi girecek denildi? Yedi bin kişi girecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden bu sayıyı arttırmasını istedi. Her bin ile beraber bir yetmiş bin kişi daha ilave edildi. Yani ne yaptı? Çarpı 70 Yetmiş bin çarpı 70 Yarım milyon mu yapıyor yaklaşık? Yarım milyon. Beş milyon mu yarım milyon mu? 499, Öyle 4 milyon 4 milyon milyon mi? Milyon Her ile bin ile beraber bir yetmiş bin daha. 70 katı yok. 70 Neyse sonra hesaplayın. Çok bir sayı yani az bir sayı değil. Denildi ki bu ümmetin içerisinde yetmiş bin kişi hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek. İşte bab başlığını buradan al Bu ifadeden aldı. Hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek. ثُمَّ نَحَضَ Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ Ve evine girdi. Böyle söyledi. Onların kim olacağını söylemedi. Bu 70 bin kişi ne yapmışlardı? Hangi vasıflara sahip olmuşlardı? Hesapsız ve azapsız olarak cennete girmeye hak etmişler. Yani bu ümmet içerisinden hesap gördükten sonra cennete girenler çok fazla olacak. Cennet ehlinin büyük çoğunluğu bizim ümmetimiz olacak, bizinle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Biz ümmetlerin en sonuncusuyuz. En hayırlısıyız. Cennet ehlinin de en çok olanıyız. Bunlar kesin. Burada anlatılan şey Ümmet içerisinde 70 bin kişi cennete girecek değil. Bunlar hesapsız olarak, hesap bile görülmeden ameller tartılmadan, sorulmadan, muhasebe edilmeden hesapsız olarak cennete girecekler. Hesapsız olunca azap zaten yok demek. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları vasfetmeden kalktı ve içeri girdi. فَخَاذَ النَّاسُ ف۪ي Sonra insanlar bunlarla alakalı konuşmaya daldılar. Acaba kim bunlar diye. Acaba hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek bu yetmiş bin kişi kimlerdir diye kendi aralarında bu işi müzakere etmeye başladılar. İmam rahimehullah buradan şu fayda istinbat etmiş sekizinci meselede diyor ki her rasuhum ma'al sahabelerin hayra olan hırsları gayretleri bu hayrı duydular arkasından düşünmeye konuşmaya başlarlar acaba bunlar kimler acaba bunlar kimler fakale ba'duhum onlardan bazıları dedi ki Şimdi işte iddia işte etmeye çalışıyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Acaba bu adamlar hangi amelleriyle bu işi kazandılar? Fakale <gülüyor> bağduhum. Bazıları dediler ki: Fala allhumu ladin sahibu Rasulullah. Olsa olsa onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etmiş. Ona sahabi olmuş kimselerdir. Bazıları böyle dedi. Fakale <gülüyor> bağduhum. Bazıları şöyle dedi: Fala allhumu ladin fil İslam. Onlar olsa olsa İslam'da dünyaya gelmiş. فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْعَنِ Ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış kimselerdir. Yani kendileri peygambere sahabelik yaptılar ama cahiliyede dünyaya geldiler. Şirk koşuyorlardı. Sonra İslam'a girdiler. O yüzden bazıları dedi ki olsa olsa bunlar şirke hiç bulaşmamış. Yani İslam'da doğmuş ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamış kimselerdir dediler. وَذَكَرُوا eşya Ve buna benzer farklı ihtimalleri, alternatifleri zikrettiler. Acaba kim bunlar? Diye İmam rahimullah 7. meselede diyor ki buradan istimad ederek Umku ilmi sahabeti Sahabenin ilminin derinliğine bak. Sahabenin ilminin derinliği var bu münakaşada. Çünkü 70.000 kişiyle alakalı alternatifler ileri sürüyorlar. Kim onlar? Peygamber'e sohbet etmiş olanlar. İslam'da doğmuş Allah'a şirk koşmamış olanlar. İmam diyor ki Rahimahullah Sahabenin ilminin derinliği var burada. Neden? Limarifetihim Onlar çünkü şunu bildiler. Ennahum lem yenalû zelik. O yetmiş bin kişi bu ecre ulaşamadığı illa bi amelin ancak bir amel sebebiyle ulaştılar. O yetmiş bin kişinin bu ecre bu büyük fazilete bir amel sebebiyle ulaştıklarını biliyorlardı sahabeler. Bu yapılan iş bir amelle oldu. Bilemedikleri kısım neresi? Bu amel acaba hangi amel? Ancak neyi biliyorlardı? Bu iş bir amelle oldu. Bunların yaptıkları bir işle, bir amelle oldu. Temenniyle değil, gururla değil, boş sözle değil, bir amelle oldu. Feharaca aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına çıktı. Feahberuhu. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuştuklarını haber verdiler, anlattılar. Fakale <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi son noktayı koymak için Yani o hesapsız ve azapsız olarak cennete gidecek yetmiş bin kişinin vasıflarını beyan ederek dedi ki فَقَالَ هُمُ الَّذ۪ينَ لَا Onlar ki başkalarından kendilerine rukye yapmayı yapmasını istemeyenlerdir. Rukye talep etmeyenlerdir. Sa'id İbn-i Cübeyr bu ifadeden dolayı bu hadisi o Hüseyin ibn Abdurrahman'a cevap olarak getirdi. Bir, Onlar başkalarından rukye talep etmeyenler. Ve la Dağlama yaptırmayanlar. Ve la yetetayyerun. Uğursuzluğa itimat etmeyenler. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve rablerine tevekkül edenlerdir. Dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yetmiş bin kişinin hesapsız ve azapsız olarak cennete gideceklerin bu vasıfları, bu dört vasfı sahip olan kimseler, bu dört vasfı taşıyan oğluklarını söyledi. Şimdi biz tevhidin müstahap olan tahkikiyle alakalı yapılması gereken fiiller ve terklerle alakalı söylediklerimizi hatırlayalım. Acaba bu, bu, burada sayılan bu vasıflar tevhidi tahkik etmenin neresiyle ilgili? Birincisi, dedi ki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem onlar rukiye talep etmeyenlerdir. Rukiye okumak, insanın kendisine okuması, bir başkasına okuması mübah hatta müstahap olan bir amel. Burada nef edilen şey ney? bir başkasından kendisine rukiye yapmayı istemek, istemek. rukiye yapmayı ne yapmak i̇stemek. istemek. O zaman başkasından rukiye istemeyenler hangi terki yerine getirdiler? İstemek. Allah'tan başkasından isteme işini. Yani tevhidin müstehap olan tahkikinde gerekli olan o terklerden sonuncusu ve en önemlisi dediğimiz terki hatırladınız mı? Allah'tan başkasından istemek. İhtiyacı olduğu halde, ihtiyacı olduğu halde. Allah'tan başkasından istemek. Ve Allah'tan başkasına kalbini umu, ümidini bağlamak. <gülüyor> Çünkü kardeşlerim, rükke yaptıran kimse, bir başkasından kendisine rükke okuma, yapmasını okumasını isteyen kimse, galiben kalbinin taalluk ettiği, bağlandığı, şifayı umduğu yer onun okuduğu Allah'ın sözleri, peygamberimizin öğrettiği duaları, Allah'ın isimleri ve sıfatları değil, o okuyan kimsenin neyidir? Nefesidir. Barakallahu Allahu. Adam gidip hususi olarak birisinden talep ediyorsa hakika o kimsenin kalbinin yöneldiği yer neresidir? O adamın zatıdır. O adamın nefesinden bir şey umar. O adamın zatından bir şey umar. Bu isteme hakikaten aslında mübah olan bir isteme. Caiz olan bir isteme. Ancak Allah'tan başkasına istemeyi Allah'tan başkasından istemeyi terk etme anlamında. Bunu terk edenler ve kalplerini direkt Allah'a bağlayanlar, bu özelliği gerçekleştirenler o terklerinden dolayı Tevhidin müstehap olan tahkikini gerçekleştirmiş olurlar. Bu birinci vasıf. Yoksa rukyeyi rukye yapmak, yaptırmak, rukyeyi başkasından istemek bunlar haram şeyler değil. Mekruh bile değil. Belki evla olanın terki, evla olanın hilafı olur. Ancak başkasından beni, beni oku diyebilirsin. Böyle yaptığın zaman günaha girmiş olmasın. Ama buna ihtiyacın olduğu halde Allah'tan başkasına yüzümü dökmeyeyim. Allah'tan başkasından mübah bir şey de olsa bir istekte bulunmayayım. Allah'tan başkasına kalbim meyletmesin diyerek bunu terk eden kimse işte tevhidin müstahap olan tahkikini gerçekleştirecek birinci vasfı yerine getirmiş olur. Bu rukiye buna verilmiş bir örnek. İkincisi Dağlama yaptırmazlar. Dağlama hastalıklardan normal fiziki maddi hastalıklardan tedavi için uygulanan, eskiden tabiplerin çok uyguladıkları, hatta hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şifanın kendisinde olduğunu beyan ettiği üç şeyden bir tanesi. Dağlama ile tedavi yapmak. Eski tabipler bunu çok kullanıyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şifa üç şeydedir. Şifa üç şeydedir. Birincisi bal içmede. İkincisi hacamat yaptırmada. Üçüncüsü de dağlama yaptırmada. Bunun şifa olduğu tecrübeyle de sabit Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haberiyle de sabit. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ancak ben sizi dağlama yaptırmaktan nehy ediyorum. Dağlamada şifa olduğu söylenmiş. Arkasından ne yapılmış bu? Yasaklanmış. Acaba bu yasaklama haram ifade eden bir yasaklama mı yoksa kerahiyet ifade eden bir yasaklama mı? Onu da şuradan öğreniyoruz. Nebi aleyhissalatu vesselam hayatındayken Enes radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ben de alama yaptırdım. Yani nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapılan bu işten haberdardı. Ve bunu yasaklamadı demek. Eğer o haberdar değilse bundan kim haberdardı? Allah subhanahu ve taala haberdardı. Cabir ibn Abdullah Cabir ibn Abdullah Radiyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem E diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana bir doktor gönderdi hastayı hastaydım. Bana bir doktor gönderdi ve o doktor bana dağlama yaptı. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buradaki bu yasaklamasının haram ifade etmediğini bu ve benzeri hadislerden anlıyoruz. Yasaklama yapılmış ancak sahabeler o hayattayken bunu yaptırıyorlarmış. Demek ki buradaki yasaklama, yasaklama haramlık değil ne ifade ediyor? Kerahiyet ifade ediyor, mekruhluk ifade ediyor. Haram değil dağlama yaptırmak. Neh demek ki mekruh. Peki dağlama yaptırmayan kimsenin dağlamayı terk eden kimsenin tevhili tahkik etmeye deneme münasebeti var? İhtiyacı olduğu halde bu hastalığından dolayı bu şifaya, bu tedaviye ihtiyacı olduğu halde neyi terk etti dağlama yaptırmayan kimse? İşte. Mekruh olan bir şeyi terk etti. Mekruh olan terk bizim o çizdiğimiz şemada çizdiğimiz şemada Tevhidin müstahak olan müstahap olan tahkikini gerçekleştirmek için terk edilmesi gereken şeylerin başında geliyor. İhtiyacı olduğu halde bu mekruhu yapmayı terk et. Bu da onların ikinci vasfı. 3. vasfı: "Vela tayyaruun." Uğursuzluğa itimat etmezler. Tayyur, tıyara. Bununla alakalı müstakil bir vap gelecek. O zaman bu konuyu genişçe inceleyeceğiz. Tayyur tıyara kuşlara Bakarak kuşlarla bir şeyin hayırlı mı hayırsız mı olduğuna dair bir sonuç, netice çıkartmaya çalışmak için. O işin uğurlu mu uğursuz mu olduğunu anlamaya çalışmak için. Cahiliye Arapları bunları galiben kuşlarla yaptıkları için kuşlara bakıyorlarmış bir şey yapacaklar zaman. Kuşu kaçırıyorlar, kuş sağ tarafa kaçarsa bu iş hayırlı, sol tarafa kaçarsa hayırsız diyorlarmış. Buna tatayür deniliyor. Yani uğursuzluk yapmak, uğursuzluğa inanmak. Uğursuzluğa inanmayı buna itimad ederek bir işe ikdam etmekten veya buna itimad ederek bir işten geri kalmaktan bunlardan uzak duranlar. Bu da tevhidi tahkik edenlerin bir vasfı. Dördüncü vasıf. Ki bu dördüncü vasıf bu üçünü birden ifade ediyor. Bu üçünü kapsıyor. Ve Allah ve, ve sadece Rabblerine tevekkül edenler. Rablerine itimat edenler. Rablerine tevekkül ederek Bak başkasından rukiye istemeyi terk ediyorlar. Allah'tan başkasına yüz dökmeyeyim, el açmayayım, kalbimi yöneltmeyeyim diye. Rablerine tevekkül ederek nehyedilmiş. Halbuki haram olarak değil, kerahiyeten nehyedilmiş olan dağlanmayı terk ediyorlar. Rablerine tevekkül ederek. Rablerine tevekkül ederek uğursuzluğa itimat etmiyorlar. Ve bütün bunlar Rablerine tevekkül ederek yapıyorlar. Ve bunlar dışında yalnızca Rablerine tevekkül ediyorlar. İşte tevhidi tahkik eden bu kimselerin özellikleri bunlardır. Bunlardır 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete gidecek olanlar. Burada zikredilmiş olan şeyler misal vermek, örnek vermek cihetinde. Yani siz bunlara bunlara benzer şeylerden de mukayese edin. İhtiyaçları olduğu halde insanlardan istemeyi terk etmek. Allah Subhanahu ve teala'ya itimat ederek. İhtiyaçları olduğu halde Nehyedilmiş, yasaklanmış, mekruh olan şeyleri terk etmek. Ve uğurluluğa, uğursuzluğa itimat etmemek. Sadece Allah Subhanahu ve teala'ya itimat etmek, ona dayanmak, ona güvenmek. Sonra deniyor ki, fakame Ukkâşe i̇bn Mihsan. Sonra Ukkâşe İbn-i radıyallahu anh kalktı. Dedi ki, Fekale ya Resulallah. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü. en yecaleni minhum. Allah'a dua et de beni onlardan yapsın. Allah'a dua ette, beni o hesapsız ve azapsız olarak cennete gideceklerden yapsın. Fakale, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ente minhum. Sen onlardansın. Sen onlardansın. Yani Ukkaşe ibn-i Mehsan'da nedir? Cennetle müjdelenmiş sahabelerdendir. Cennetle müjdelenmiş. Hem de hesapsız ve azapsız olarak. Cennetle müjdelenmiş sahabeler on tane sahabeden ibaret değil. Onlara aşere-i mübeşşere denilmesi... Cennetle müjdelenmiş on sahabi denilmesi. On tanesinin isminin peş peşe aynı hadiste zikredilmesinden dolayı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Bekir fil cennet, Ömer fil cennet, Uthman fil cennet, Ali fil cennet, Talha fil cennet Böyle hepsini aynı hadiste saydı bu on ismi. Onlara ondan dolayı cennetle müjdelenmiş on kişi denildi. Yoksa cennetle müjdelenenler bunlardan ibaret oldukları için değil. Bak Ukkaş'e da cennette. Aişe de cennette. Hatice de cennette. Bilal de cennette. Bunlar dışında sahabeden başkaları da cennetle müjdelendiler. <gülüyor> Okkaşe İbni Mehsan radıyallahu an riddet savaşlarında şehit edildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberi sahih olarak ortaya çıktı. Şehit olarak öldü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberine göre hesapsız ve azapsız olarak cennette. <gülüyor> Sonra başka bir adam kalktı. Fekala dedi ki: "Ud'u Allah'a en minhum." Allah'a dua et, beni de onlardan yapsın. Ukkaşe dedikten sonra, o bu güzel müjdeyi aldıktan sonra bir başkası da kalktı. "Allah'a dua et, beni de onlardan yapsın." dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle diyerek cevap verdi: "Sabaqaka biha seni geçti. Ukkaşe senden önce davrandı." dedi ve bu isteme yolunun kapısını kapatmış oldu. Yoksa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona tamam sen de onlardasın dese sıra herkes tek tek kalkacaktı. Belki o grupta gerçekten hesapsız ve azapsız olarak cennete gitmeyi hak etmiş birçokları vardı. Ama arada belki münafıklar da olabilirdi. Bunu hak etmeyen kimseler de olabilirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır sen onlardan değilsin demek yerine değil mi? O adamı orada bozmak, rencide etmek. Hayır sen onlardan değilsin demek yerine bu babı kapatarak Ukkaşe sizi geçti, sizden önce davrandı. Artık burada durun dedi. Böylece tevhidi tahkik etme ile alakalı olan bu babı da bitirmiş tamamlamış olduk. Rabbimiz Subhanahu wa Taala'dan bizi tevhid üzerinde sebat ettirmesini diliyoruz. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'dan bu aslını gerçekleştirmeye çalıştığımız tevhidin Vacip olan kemalini gerçekleştirmeye de bizi muvaffak etmesini istiyoruz. Rabbimize yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Bu tevhidin müstahap olan tahkikini de gerçekleştirmeyi, onun da tadına bakmayı, kokusuna bakmayı ve kıyamette hesapsız ve azapsız olarak cennete giren kimselerin arasına, zümresine bizi de ilhak etmesi için ona yalvarıyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu Buyrun. önceden daha sonradan bu vasıflara sahip olan yine aynı. Yine aynı inşallah. Ameller sonunculara göre. Ameller sonunculara göre. Değil bu dört vasfı. İnsan şirk üzerinde, müşrik olarak bile yaşasa, sonunda inşallah düzeltse, bu vasıflara sahip olsa bu, bu Ecir alır. Çünkü ameller sonunculara göre. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Cuma derse gelmeyecek arkadaşlar için. Önümüzdeki hafta pazartesi günü burada yokuz. Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren Allah'ın izniyle İzmir'deyiz. İzmir Çeşme'deki eğitim ve dinlenme seminerindeyiz. Bütün kardeşlerimiz de inşallah orada olacak. Derslerimize orada devam edeceğiz. Yani oraya gelmeyecek olan arkadaşlarımız da buraya gelmesinler. Burada ders olmayacak. Sebepleri, sebepleri terk etmek değil. Bu hadiste anlatılan e, dersin dersle ilgili önemli bir şey. Bu hadiste anlatılan şey tevekkül için sebepleri terk etmenin gerekliliği değil. Bilakis tevekkül için sebepleri yerine getirmek gereklidir. Çünkü tevekkül meşru olan sebepleri yerine getirdikten sonra Allah'a itimat etmekte. De, Sebepler değil. Tevekkülü terk etmek tevhide taan etmek Tevhide zarar verir. Sebepleri terk etmek ise Allah subhanahu ve taala'nın hikmetine tanık etmek olur. Allah çünkü her şeyi sebeplerine bağladı. Sebepleri terk etmek tevekkülden değildir, meşhur sebepleri terk etmek. Ancak tedavi ile alakalı. Bu ve buna benzer başka hadislerden dolayı. Tedavinin hükmüyle alakalı ilmihalî ihtilaf etmişler. Yani normal meşru olan şeylerle tedavi ile alakalı. Yoksa haram olan şeylerle tedavi haramdır. Allah subhanahu ve taala bu ümmetin şifasını haram olan bir şeyle kılmadı. Bir hastalık var diyelim sende. Bunun tedavisi bir haramla olacak. Bu tedavi helal değildir. Hatta bizim için bu tedavi bile değildir. Çünkü Allah bu ümmetin şifasını haramda yapmadı. Helal olan şeylerle tedavi etme ile alakalı bu ve buna benzer bir iki hadisten dolayı alimler ihtilaf etmişler. Şu değil yani. Hastalıktan dolayı tedavi olmak ümmetin icmasıyla vacip değil. Tedavi olmayan kimse bu tedaviyi terk ettiği için günahkar falan olmaz. ile böyle değil. Alimlerden bazıları tedavi için vaciptir dediler. Sebepleri almak olduğu için. Bazıları vacip değil, müstahaptır dediler. Bazıları tedavi caizdir dediler. Tedavi caizdir dediler. Allah ölemen yakın olan bu. Tedavi yaptırmak, caiz olan şeylerle, meşhur olan şeylerle caizdir. Ancak bir kimse gerçekten Allah'a itimat ederek, Allah'a tevekkül ederek tedaviyi terk etse bu kimsede kınanılacak bir şey yoktur. Eğer bu kimse gerçekten böylesi bir tevekküle ehil olan bir kimseyse, ise, yani rol kesmiyorsa, rol yapmıyorsa, böylesi bir tevekküle ehil olan bir kimse ise tedaviyi terk eden kimsenin kınanacak bir tarafı yoktur. Hatta bu kimse böylesi bir tevekküle ehil bir kimse ise, Evla olanı yerine getirmiş olur. Zira kardeşlerim tevekkül sebepler arasında da sebeplerin en büyüğüdür. Allah'a tevekkül etmekten daha büyük bir sebep var mı? Bunun delili şu. Bir kadın Nebi Sallallahu Aleyhi ve selleme geldi. Kadın Sara oluyordu. Yani cinler ona musallat olmuşlar. Kadın bundan dolayı Sara krizine giriyordu. Dedi ki Ya Resulallah bana dua et. Allah bana şifa versin dedi. Kadın ne talep ediyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve Dua. Yani tedavi olmak talep ediyor. Rukye talep ediyor ve rukye ne demek? Tedavi olmak demek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, istersen sana dua edeyim. Yani sana rukye yapıp bu rukye ile tedavi edeyim, iyileş. Bu mübah bir şey. Çünkü seçenekle bırakılmış değil mi? Onun tercihine bırakılmış. Bu mübah. İstersen sana dua edeyim. İstersen sabret ve sana bunun karşılığında cennet var denildi. Yani burada tedavi olmak mı? Faziletli yoksa onu terk etmek mi bu tedavide? Onu terk etmek daha faziletli. Her halükarda tedavi olmak caizdir. Meşru olan, mübah olan tedavilerle tedaviyi terk etmek, böylesi bir tevekküle ehil olan bir kimse için caizdir. Bu kimse de kınanacak bir taraf yoktur. Tevekkülü kuvvetli olan kimseler de bu. İnşallah efdal bile olabilir.